Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın, teşekkür ederim. <gülüyor> Ekonomik Gidişat'ı hem Amerika'daki seçimde... Obama'nın beklenmedik derecede farklı bir kazanmasından sonraki durumu konuşalım. Bir de Türkiye'deki gidişatı da bu Fitch 18 yıl sonra kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin notunu yükseltmesiyle ilgili biraz da ona ayıralım. Önce Amerika'dan evet. başlayalım istersen. Tabii nasıl istersen. Lütfen evet yani aslında tabii abu kazanmasını arzuluyorduk hepimiz ama senin de dediğin gibi e, sanki daha kolay oldu e, ekonomiye geçmeden önce benim e, önemsediğim bir boyutuna da dikkat çekmek istiyorum yani basından tabi izleyebildiğim kadarıyla abu bu e, net diyelim seçim zaferinde şey çok önemli rol oynamış şöyle gözüküyor. İşte Latinoları, siyahları, tam böyle ne bileyim Amerikan toplumunun beyaz bir protestan dede muhafazakar olmayan kesimlerini mobilize etmeyi başarmış. Çünkü Amerika'da işte sen de iyi biliyorsun seçim sandığına şeyleri götürmek daha işte düşük gelirli kesimleri daha diyelim etnik azınlıkları götürmek o kadar kolay değil. Obama bunu başarmış ve sosyolojik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten bu topluluklar gelişiyor. Yani bana şey gibi geldi Obama'nın bu zaferi. Sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu alttan alta işleyen uzun dönemli sosyolojik dinameğin artık su yüzüne çıkması, daha belirgin hale gelmesi ve 21. yüzyılda sanki daha farklı bir Amerika ortaya çıkacak gibime geliyor. Dolayısıyla bu açıdan da doğrusu memnun oldum. Ben evet. ne dersin? Ben de yani tabii vakit bulunabilir ve eğer küresel iklim değişikliğiyle ilgili e, harekete şey, seçimleri kabul konuşmasında, zafer konuşmasında da Özellikle vurguladı küresel ısınmayı ve ilk defa yapıyor bunu uzun bir süreden beri. O da çok önemli. Yani vakit bulunabilirse ben de katılıyorum. Çünkü üç önemli noktayı vurgulayan bir küçük ses parçası da verdik biz Obama'nın seçim kabul konuşmasında. Bu büyük borç batağına batmış uh -huh. toplumdan da gelecek kuşakları buna mahkum edemeyiz dedi ve küresel iklim değişikliğinden önemli bahsetti. Bir de eşitsizliğin çok önemli bence toplumdaki büyük eşitsizlik Amerika'yı zayıf düşürüyor. Böyle bir ülkenin içinde yaşamasını istemeyiz çocuklar dedi. Paul Krugman da zaten The Real Real Amerika diye küçük bir yazı yazmış hemen. Gerçek gerçek Amerika diye. Sağcıların kendilerine gerçek Amerika dediklerine güvenerek. Ve aynı şeyi söylüyor. Uzun süreden beri sağcılar gerçek Amerika'nın aslında bu işte şeyden olduğunu böyle beyaz şeyde. Evet, protestan beyaz. Muhafazakar. Evet. Muhafazak Ama böyle çıkmadı sonuçlar ve üstelik de sosyal konuların epey önemli bir yer tuttuğunu söylüyorlar. Evet. evet kadınlar evet. özellikle, kadınlar çok büyük evet, ölçüde şey. Evet, kadınları da mobilis etmeyi başarmış. Bunlar bence çok önemli. Yani dünya değişiyor, Amerika da değişiyor neyse ki. Bu senin tabii şeye dikkat çekmen çok önemli bu konuşmada 3 nokta dedin. Yani eşitlik meselesine biraz değinmiş olduk ama tabii bu borçu, batığı ve şey küresel ısınmayla ilgili Amerika'nın işte çok geleneksel şey politikası soğuk durma, işte bunu küçümseme politikasında da tabii bir değişimin iftuçları ortaya çıkıyor. Bu açıdan da önemli yani dünyayla daha uyumlu bir. Amerika Birleşik Devletleri'ne, tabi herkesin çıkarına böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ekonomiye gelince, ya Obama'nın tabi aslında önünde şimdi zor bir dönem var. Çünkü artık şeyi bahane edemez. Iı, yani kriz devralmıştı, bizim tabirle enkaz devralmıştı gerçekten ve çok da kötü yönetmedi kriz sonrasını. Zaten aksi taktirde seçilemezdi ama Şimdi çok önemli iki sorunu var şey ekonomide karşı karşıy oldu. Birisi çok kısa dönemli. İşte bir çok söz ediliyor. Türkiye'den o kadar üstünde görülmüyor. Bu fiscal cliff yani mali uçurum evet. diye mi çeviriyorlar evet. Türkçeye? Şimdi kısa dönemde bu çok önemli bir nokta ve herkes artık bunu konuşmaya başladı. Zaten hemen şeyler devreye girmiş. işte. hem Obama telefon etmiş Cumhuriyetçi Kanadın e, kongre liderlerine, hem demokrat e, kanadın liderleri telefonla konuşmuşlar. Şu 2010'da e, George Bush'un önceden yaptığı bir, bir takım önemli vergi indirimleri vardı. E, bunlar devam ettirilmişti krizden, e, tabii Amerika ekonomisini yurgunluktan çıkarabilmek için. Fakat bunlar süreliydi ve 2013'ün başında bitiyor bu süre. 2011'de de bir takım gene işte bu durgunlukla ilgili e, harcama artışları vardı, çeşitli. Şu ayrıntıları girmiyorum. E, Bunların da bunlar da süreliydi. Bunların da 2013'ün ilk aylarında süreleri bitiyor. Yani uzun lafın kısası e, önümüzdeki yılın başından itibaren çok kısa bir sürede eğer bütün bu yasalar değiştirilmezse. Amerika bir şok geçirecek, bütçe şoku geçirecek, bir mali şok geçirecek. Çünkü bir taraftan vergi indirimleri bittiği için birdenbire bir vergi artışı ortaya çıkacak. Ömür yanından harcamaları kısmak zorunda kalacaklar o izin verilen harcamaların süreleri bittiği için. Bunu böyle bir grafikte gösteriyorlar, çok güzel, onun için zaten uçurumluyorlar. Birdenbire bütçe açığı küçülebiliyor. Ama birden bire küçülüyor. Böyle tam bir tipik işte falez uçurum manzarası çıkıyor grafikte. Onun için buna mali uçurum diyorlar. Tabii bunun o Amerikan ekonomisini zaten durgunlukta çıkmaktan güçlük çeken Amerikan ekonomisini ikinci bir e, resesyona, krize sürükleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. E, acil durum bu. Şimdi burada tabii cumhuriyetçiler de çok fazla taş koyamazlar. Çünkü hala kongrede çoğunluğu ellerinde tutuyorlar temsilciler. Meclisinde daha doğrusu, senatoda gene demokratlar çoğunlukta. Tekrar ya senatörde. Birinci sorunu bu evet. Obama'nın nasıl bir uzlaşmaya var olacak demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bu mali uçurum konusunda. Bu çok önemli, kritik bir nokta. İkinci noktada tabii daha uzun madeli şimdi Obama'nın artık hem Amerikan ekonomisinin tekrar durgunluğa diyelim ki bu mali uçurumu bir şekilde açtılar, çözümlediler. Fakat ...daha orta vadede mutlaka bütçe açıklarını düşürmesi ve bu artan borcu durdurması lazım. Hatta yavaş yavaş azaltmaya başlaması lazım. Buna dair tabii bir plan çok önemli. Çünkü yani vergi artışlarını tamam daha üst gelirlere vergi artışı koyacak. Bu da cumhuriyetçileri çok kızdırıyor bunu temsilciler meclisinden nasıl geçirecek falan sorunlar var. Ama öbür yandan harcamaları da ister istemez kısmak zorunda. E, sosyal harcamaları e, kısamaz. Çünkü Obama'yı Obama yapan en önemli noktalardan biri Amerika'yı hiç olmazsa Avrupa'ya yakın bir sosyal vefat devleti yapmak istiyor. Onda da yarım kaldı projelerinin bir bölümü bilindiği gibi. E, o zaman neyi kısacak? İşte insanın aklına tabii savunma harcamaları geliyor. Bunların kısmı tabii herkes için hayırlı olur yani uzun lafın kısası Obama'nın bu ikinci dönemi tabii hiç kolay ve rahat olmayacak burası kesin evet bir de demin seçim şeyini değerlendirirken bir ufak ama önemli noktayı da ilave etmemiz gerekiyor oy sandıklarında da özellikle sağcıların ve cumhuriyetçilerin büyük engelleme çabaları çeşitli hukuki yolları kullanarak özellikle siyahi'lerin, Latino'ların ve azınlıkta kalanların filan oy kullanmasını güçleştirmek için binbir türlü yol denediklerine ait çok sayıda iddia vardı. Onları da aşmış olması ilginç aslında. Hatta bir evet. bu oy kullanma makinelerinden birinde Filme de alınmış. Obama'ya verilen bir oyu otomatik olarak Romney'e çevirdiği tespit edilmiş Aa. videoda. Böyle bir dava da var şimdi mesela. Böyle ha. şeyler de var. Ona rağmen çok tabii önemli şoka girmiş durumdalar Cumhuriyetçiler. Bugünlerde çıkarlar herhalde Bak bakarız. Yani şu şurası da bunu, bunu tabii şunu da gösteriyor. Bilmiyordum doğrusu işin bu noktaya kadar gideceğini e, herhalde işte bu beyaz protestan e, ve muhafazakar e, Amerika kolay kolay kabullenemeyecek bu sosyolojik değişimi evet, evet. dinamiği çünkü bu çay partisiyle birlikte zaten oldukça sağ kaydılar e, yani bu aşırı sağ politikalar son tahliyde Amerikan toplumunda giderek bir azınlığı temsil eder hale gelecek. O zaman hani bu taht revalli şeyi biraz cumhuriyetçiler yönetsin, biraz demokratlar hani böyle bir tarihsel şey vardı, süreç vardı, denge vardı. Bu denge kaybolabilir ve buna tepkileri valla nereye gideceği de belli olmaz yani açıkçası. Babam evet. onun güvenlik şeylerini arttırmasında yarar var. <gülüyor> <gülüyor> Kendi şahsıyla ilgili güvenlik önlemlerini çok daha sıkı tutmasında yarar olabilir. Yapacakmış zaten. Ee, şeyde e, Pakistan'da kullanılan bu insansız hava araçları Amerika Birleşik Devletleri'nde iç güvenliği sağlamak için de kullanılacakmış. O da ayrı bir <gülüyor> tehlike tabii. Evet. Ayrıca onu da <gülüyor> ayrı konuşmamız lazım. Evet. Peki bir de evet. kalan zamanımızda biraz da Türkiye'deki evet. gelişmeyi de gidişatı konuşalım. De, evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu tabii haftanın olayı için işte Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartması. Bu yatırım meselesi tabii şu, yani yabancı döviz cinsinden diyor ki Türkiye hazinesinin, Türkiye hazinesinin işte döviz cinsinden tahillerine yatırım yapmanın riski çok düşüktür diyor. Yani özetle bu demek. Dolayısıyla orada faizleri tahillerin tabii daha da düşebilir ama. Zaten piyasalar bu notu büyük ölçüde vermişti. Fakat gene de araştırmalar şunu gösteriyor. Bir kere bu zaten hemen kendini gösterdi. Bir tekrar sıcak para akımı artabilir hem tahvilde hem borsaya. Bu da tabii Türk lirası üstünde ciddi baskı yaratabilir. Hatta yaratmaya da azizden başladı. Buna karşı dün Merkez Bankası'nın imtisatçıların toplantısında çeşitli araçları kullanarak buna faiz indirimi de dahil işte rezerv opsiyonları diye yeni bir enstrüman geliştirdi. Bunları kullanarak Türk değerlenmesini engellemek istiyor. Buna katılıyorum. bu. Çünkü aksi takdirde FİÇ'e tekrar gelecek olursak doktatdırma bu çok önemli bir kritik şeyi, argümanını, gerekçesini FİÇ'in ortadan kaldırabilir. Nedir o? Dengeleme süreci dediğimiz. Yani İşte çareyi açık düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü son 4 çeyrektir. Geçen yılın 3. çeyreğinden beri ihracat ithalattan daha hızlı artıyor. Ve büyümeyi bu taşıyor. Şimdi buna tabii bu olumlu gelişme sonucunda bu not artış oldu. Yoksa zaten içinde kabul ettiği gibi işte borcu düşük. Türkiye'nin kamu borcu düşmeye de hatta devam ediyor. İşte bütçe açıkları kontrol altında falan. Banka sistemi sağlam çünkü çürük kağıt yok. Bunlar iyi fakat bu tabi cari açık meselesi çok kritik bir noktaydı. Her an bir kur şokuna, Türk Lirası'nda ani bir değer kaybına neden olabilir ve bunun tetikleyeceği tabii bir işte enflasyon, faiz artışı, durgunluk bu tip tabii riskler vardı. Şimdi Piç diyor ki bu riskler azaldı çünkü cari açık düşüyor. Fakat bunun düşmeye devam etmesi lazım. E, devam etmesi için ne lazım? Bir kültürasının birden aşırı değerlenmemesi lazım. Bu kısa vadeli bir sorun. Ama daha orta vadede hiç orası bence çok önemli. Radikaldeki, bu haftaki yazımda da onu vurgulamaya evet, çalıştım. Gördüm. Düşük büyüme o da öngörüyor. Yani önümüzdeki yıl 3.8 diyor, sonra 2014'te 4.5 diyor. Şimdi bu büyüme oranları Türkiye için yani işsizlik açısından çok yetersiz oranlar. Yani FİÇ bir bakıma diyor ki düşük büyüme razı olun ve e, ihracatı ithalattan hızlı arttıracak önlemleri de e, bırakmayın. Bunu devam ettirin e, ve bu notunuzu bu şekilde e, tutmaya devam edebilirsiniz. Aksi takdirde gözden geçirebiliriz diyor. E şimdi düşük büyüme eğer işsizliği arttıracaksa benim beklediğim gibi ki bence artmaya başladı. E seçime giden bir demokratik hükümet açısından bu kolay kolay kabul edilebilir bir şey değil. Bence en, en kritik nokta bu olacak. Yani biz bu dengelemeyi ve işte bu yüksek notu tamam aa, hak ettik. Peki ama bunun devam etmesi için cari açığın düşmeye devam etmesi lazım. Eğer bu bize düşük büyümeyi empoze ediyorsa, zorunlu kiliyorsa, o zaman işsizlik az da olsa yavaş yavaş artmaya başlayacak demektir. E bunu ne yapacağız bu sorunu? Hükümet ne yapacak? Yani burada bence çok önemli bir nokta var yeterince tartışılmaya. Evet. Peki ne be beklentilerin ne yönde? Yani ne? Yapması? Vallahi ben ben de fiche yani katılıyorum şimdi yani Türkiye'nin Bir rekabet sorunu var. O, yapısal reformları yapmadı hükümet Bunlar zor reformlar ee, ve ihracatın ithalattan aslında daha hızlı da artmaya devam edebilmesi bir bakıma aslında daha çok ithalatın üzerinde bir yük gibi duruyor. Tabii ihracatın da artmaya devam etmesi lazım ama bunun içinde iç talebin hakikaten düşük tutulması lazım, ciddi kontrol altında olması lazım. Buradan da düşük büyüme kaynaklanıyor. Yani Türkiye şunu yapabilseydi Türkiye ekonomisi %4-5 büyürken bu söylediğim dengeleme sürecini de başarabilseydi o zaman sorun yoktu. Zaten orta vadeli program işte bu yıl için %4, gelecek yıl için %5 öngörüyordu. Bir önceki programdan söz ediyorum. E Biliyoruz büyüme %3 civarına düştü. Bunu artık hükümet de piyasalarda kabullendi. Ama 2013'te ne olacak? Burası çok kritik. 벌an ben de yani bu bir taraftan hani işte bir ikilemle karşı karşıya ya dengeleme süreci ve daha dengeli bir büyüme ama düşük bir büyüme ya da tekrardan bunun işsizliği artıracağından panikleyip iç talebe destek verme işlerin yavaş yavaş eskiye dönmesi ve yani kısacası cari açın tekrar artmaya başlaması Bence böyle bir ikilemle karşı karşıya Türkiye ekonomisi vallahi ben de merakla Bakıyorum yani evet. bu hükümeti de bölecek. Bundan hemen hemen eminim yani seçimler yaklaştıkça eğer hatta hakikaten düşündüğüm gibi büyüme düşük seyretmeye devam edersen işte dört civarı, dördün biraz üzeri, dördün biraz altı olabilir. Bu tabii büyük bir işsizlik şoku yaratmaz bu bir kriz değil hiç kuşkusuz. Ama yeterli değil işsizliği düşürmeye devam etmek için bence bu ortaya çıktıkça Hükümet içinde de farklı görüşler daha çok süresine çıkacak. Evet, gaza mı, frene mi basalım tartışmasına da bu araba metaforuna da devam edeceğiz gibi görünüyor o zaman herhalde. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Görüşmek üzere.